El Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Orkaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Eylül 2019. Açık Radyo'da El Foyeje programındasınız. Ben Ortaçay Dinoğlu ve teknik masadaki arkadaşlarım Yiğitcan Demirkan ve Selahattin Çolak'la birlikte sizleri bir saat boyunca bir tango yolculuğuna hazırlamak istiyoruz. Yine her zaman olduğu gibi. Bugün İki tane anonsla başlamak istiyorum programa. Bir tanesi Kasım ayında İstanbul'da zorlu performans sanatlarında gerçekleşecek olan bir gösteri. Tango Lovers'ın defalarca yılın en iyi gösterisi, en iyi uluslararası prodüksiyon ödülleri kazanan yeni prodüksiyonu I Am Tango 23 ve 24 Kasım'da zorlu performans sanatlarında bizlere sunuluyor olacak. Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, dünya tango şampiyonusu kazananları ve dahi müzisyenlerin bir araya gelmesinden oluşan Tango Lovers'ın I Am Tangosu 1 saat 55 dakika içerisinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektifle aktarıyor. Tango ve müziğin eşsiz harmanını ve tarihsel evrimini tanıtan gösteride dansın farklı kültürlerde ve dünyada bıraktığı izler de yansıtılacak. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedyayı en iyi şekilde sunacak I AM Tango etkinliğinde tüm duyularınızın harekete geçmesine hazır olun diye anonsu verilmiş Kasım ayındaki bu gösteri. Zorlu performans sanatlarında I am tango gösterisi bizi bekliyor olacak. Bu gösterinin bir başka benim için önemli tarafı müzik direktörlüğünü Lautaro Greco'nun üstlenmiş olması. Lautaro Greco çok genç ve bugün dünyanın en iyi banden oyuncuları, birkaç banden öncüsü içerisinde sayılan müzisyenlerden bir tanesi. Benim de sevgili arkadaşım, sevgili dostum Türkiye'ye tekrar geliyor. Daha önce birkaç projeyle Türkiye'ye gelmişti. Benim hatırladığım bir tanesi ilk kurdukları beşliği Vice Versa'ydı. Yine bir tango gösterisiyle. ...Türkiye'ye gelmişlerdi. Aynı zamanda burada sadece orkestr olarak da gösterilerde bulunmuşlardı. Şimdi ise e, Piazzolla'nın beşlisini devam ettirdikleri... ...Quintetto Astor Piazzolla ile, ile yine dünyaya dolaşıyorlar. Lautaro çok genç yaşına rağmen çok e, önemli başarılara imza atmış. E, dahi bir bandoneyoncu. Müzik direktörlerini e, Lautaro Greca yapıyor. Geçen haftaki programın sonunda... E, Greco kardeşlerden yani kardeşi piyanist Emiliano Greco ile birlikte kurdukları e, ikiliyle birlikte yaptıkları infleksiyon albümünden bir parçayla bitirmeye çalışmıştık ancak süremiz yetmediği için bu parçanın tamamını dinletememiştik. Şimdi bu vesileyle La Caçilla'yı Greco kardeşlerin yorumuyla dinliyoruz hep birlikte. La Cacilla'yı dinledik Lautaro ve Emiliano Greco kardeşlerin yorumuyla. Bir diğer anonsumuz ise çok daha yakın bir zamanda Eylül ayı içerisinde 20-22 Eylül 2019 tarihleri içerisinde gerçekleşecek olan e, Tango Filmleri Festivali. Tango severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu festivalin organizasyonu ise Tangoist Dans Okulu gerçekleştiriyor. Üç gün sürecek olan festivalde 21 Eylül Cumartesi günü Pichuco adlı film gösterimi yapılacak ve arkasından da Sinefilia Tangera'nın özel seçkilerinden oluşan Tango ile ilgili en iyi kısa filmlerden oluşan birkaç film gösterimi yapılacak. Pazar günü ise Abrazos Immorables adlı filmin gösterimi yapılacak ama bütün festival aynı zamanda Söyleşiler, Milongalar ve Atölyelerle de birleşerek başka bir tango serüvenine dönüşmüş olacak bizlerle. Tango severlerin e, ilgi göstereceğini düşündüğümüz bu festivalinde duyurusunu buradan yapmış olalım. Özellikle e, Cinefilia Tangera özel tango filmleri koleksiyonunu e, bünyesinde barındıran bir e, gezer sinema organizasyonu. Diyelim. Daha detaylı bilgi önümüzdeki haftalarda vereceğiz ama e, burada yer alacak olan filmler vizyonda bulamayacağımız filmler. Bu nedenle bu festival aslında e, Türkiye'deki tango severler için önemli bir etkinlik. Benim en çok ilgimi çeken ise Pichiko filminin yer alıyor olması oldu. E, yıllar evvel gösterime girdiğini bildiğim bu film e, bir belgesel niteliğinde aslında birazcık. Anibal Troylon'un yani Picico lakabıyla bildiğimiz Anibal Troylon'un ölümünden sonra e, el yazması olarak bulunan bir oda dolusu bulunan notaların Boyan e, yine müzik hocaları tarafından özenle Dijitalize edilmesi, notaya alınması ve bunun serüvenini anlatan bir belgesel niteliğinde bir film Pico Daha önce benim izleme şansım olmamıştı. Çünkü dediğimiz gibi vizyonda kolay kolay yakalayabileceğimiz filmlerden değil. Bu nedenle benim en çok dikkatimi çeken filmlerden bir tanesiydi. 20-22 Eylül tarihlerinde Tango Filmleri Festivali'nde yer alacak. Detaylı bilgiyi tangoist.com. Web sitesinden ya da Tangoist Dans Okulu adlı Instagram hesabından bulabilirsiniz. Biz de aynı şekilde El Fueje e, sosyal medya hesa hesaplarımızdan bu kolay ulaşabileceğiniz linkleri paylaştık. Tekrar etmekte fayda var. E, bizlere Instagram'da El Alt Çizgi Fueje ya da Facebook'ta El Fueje sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu daha detaylı bilgileri de buradan ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bu Pichico filminin de etkisiyle Pichuqueando adlı müziği dinleyeceğiz. Şimdi yine Troll orkestrası seslendirecek. Domingo Matteo'nun Pichuqueando yani Pichico için yazdığı bir müziği dinleyeceğiz. Şimdi Pichuqueando aslında tabii tam olarak bir bir anlamı yok. Pichico Troll'un lakabı ama Arjantinliler böyle kelimeleri deforme ederek yeni kelimeler e, uydurmayı diyelim e, icat etmeyi e, seviyorlar aslında Hoş bu e, bizde de var de, Tam anlamını Ne olduğunu düşünmeye çalışırsak Hani bizde de böyle bir Ne bileyim işte yarın hadi kahveleyelim Ya da sinemalayalım falan gibi bir Gençler arasında tabirler var ya, hani böyle tabirler icat ediyoruz. Birçok Eando'da, e, Konturba Eando gibi e, muhtemelen o tarz bir etki yaratıyor herhalde. E, dil, tabii su sorunda söylediği gibi halkın e, icat ettiği, onun kullanımıyla esasında yere oturan bir şey ama e, yine de buradan e, şarj yerine şarj diyenlere selam olsun. Evet. Keandoyu dinledik Troy orkestrasından 20-22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Tango filmleri festivalinde yer alacak filmlerden bir tanesi piççu Oydu ve daha gösterilecek olan gösterimi girecek olan diğer filmlerin detaylarını Tango istin kendi web sitesinden veya Instagram hesabından bulabilirsiniz. Şimdi bugün tango e, paletine düşen üç renkten neler e, elde edilmiş? Bunun izlerini süreceğiz El Foyece'de hep birlikte. Tango müziği paletine düşen ilk renk e, gitar aslında. Bizler çalgıları bazen renk olarak ifade eder e, ve onların tonlarından, onların kullanımından farklı farklı renkler e, ve resimler çizmeye Renkler elde ederek resimler çizmeye çalışırız. E, tango müziğine düşen ilk renklerden, ilk çalgılardan bir tanesi de gitar. Şimdi Anibal Arias'tan, tango müziğinin efsanevi gitaristlerinden Tupiel Piel'de Yasmin'i dinliyoruz. Bir solo renk olarak gitar bakalım sizde nasıl bir e, renk tınlatıyor. <Gülüyor> Nibal Arias'tan dinledik, Tuppiel de Yasemin, Yasemin Tenin isimli tangoyu dinledik. Müziğin malzemesi ses yani notalar, müzisyenler yani besteciler esasında notalarla resimler çizerler. Ancak e, bunları renklendiren enstrümanlardır, çalgılardır ve o çalgıların e, ucundaki müzisyenler o çizilen resmi renklendirir. Boyar ve hayata geçirirler. Gitar tango paletine düşen renklerden bir tanesiydi. Acaba sizde bir resim paleti olsa nasıl bir renk olarak canlanırdı sizin e, kafanızda acaba? Şimdi bir başka solo renkle devam edeceğiz. E, bu sefer Bandanio'nun tek başına çıkmıştık. E, Yarattığı rengi hayal edeceğiz. Ama bu sefer bir tango değil, bir chacarera dinliyoruz. Walter Rios'tan gelecek. Walter Rios bugün yaşayan yine en önemli bandenoyuculardan bir tanesi. Hatta bu haftanın başında Pazartesi günü Ulusal Tango Akademisi tarafından Gobi de Oro yani Altın Gobi ödülüne layık görüldü. 70. Sanat Yılı'nın anısına ee, ve Pazartesi akşamı yapılan törenle kendisine bu ödül takdim edildi. Yaşayan yine efsanevi bandenoyuculardan bir tanesi Balriostan dinliyoruz bir çakarera el Huancho. Thank <laughs> you. <laughs> ¶¶¶¶ Solu olarak dinledik Walter Riostan El Huancho bir chakarera idi. Rengin isminin ne olduğu sadece yeterli değil tabi. O rengin boyasının malzemesi de e, rengin tonunu tonlarını çok fazla değiştiriyor öyle değil mi? E, bir chakarera dinledik. Tango dinlemedik bu sefer. Ama solo bandoniyonun yarattığı renk aşağı yukarı böyleydi. Tabii ki boya malzemesine veya kullandığımız materyale göre e, o renkten çok farklı farklı tonlar elde edebiliyoruz. Şimdi bu iki rengin birleşimi bakalım nasıl bir e, birliktelik oluşuyor. Gitar ve Bandoneon ikilisinden dinleyeceğiz. E, ülkemizde yaşayan iki tane Arjantinli'nin Türkiye'de yolları kesişiyor. Gustavo Batistessa ve Ricardo Moyano gitarda, e, Gustavo Bandoneon'da. Türkiye'de yolu kesişen bu e, gitarist ve Bandoneoncu'nun birlikte yine Türkiye'de yaptıkları bir albümden dinliyoruz şimdi. Amurado. Amurado'yu dinledik. Bir Pedro y Pedro. Yani Pedro Mafia ve Pedro Lawrence bestesiydi. Amurado 1927 tarihli bir tangoydu. E, Gustavo Battistessa ve Ricardo Moyeno e, ikilisinden dinledik. 2018'de yayımladıkları tango Quattro y Dos Blue. Onlar da mavi. İsmini koymuşlar albüme. Tesadüfudur ki bugün tango paletinden bahsederken Gustavo'ya ve Ricardo'ya da buradan selam olsun. Gitar ve bandoneon ikilisinden yani gitar ve bandoneon renklerinden oluşan bir e, tango dinledik. Bu ikiliden. Şimdi bir üçüncü renk olarak e, tabii ki çok daha başka türlü bir e, renk bu. İnsan sesini dahil edeceğiz. Şimdi gitarlar ve e, pardon bir gitar ve bir e, vokal bir kadın vokalle e, oluşan bir renk birleşiminden dinleyeceğiz ki e, Lagrima Rios seslendirecek gitarda yine Anibal Arias var bir gitar ve e, Lagrima Rios sesiyle mi vieja violayı dinliyoruz. <gülüyor> Javiola, garufera y vibradora De mis tiempos de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que la dueña de mi cuore y patrona del bulín ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la ola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo. Se acabó hoy. hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías. Pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda. Por cubrirte del sereno te tapé Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea de otros curdas te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me empuja a encarrilar Yo te juro que te cambio las bordonas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 alegrías pero esta voz viola mía hasta que me vaya yo mi vieja violayı dinledik Lagrima Rios ve Anibal Ayras, Arias seslendirdi gitarda efsanevi isim Hannibal Arias ve Vokalde ise unutulmaz seslerden bir tanesi Lagrima Rios vardı. Bu kayıt Cafe de los Maestros albümü için yapılmış. 2005 yılındaki kayıttı ve 2006 yılında Lagrima Rios'u kaybettik. Bu da son kayıtlarından bir tanesiydi. Mi vieja viola. Benim eski viyolam. Bir çalgı bir müzisyen için her zaman bir çalgıdan çok daha fazlasıdır. Bu da violası için yazılmış olan bir çalgı. E, Müzikte esasında Humberto Correa gitarı için e, yazıyor bunu. Gitarist Humberto Correa'nın tangosunu dinledik. Lagrimarios'un sesinden. Şimdi vokali de dahil ettiğimiz bir üçüncü renk olarak dahil ettiğimiz paletin yine gitarlar e, ve Vokal eşliğinde yani bir rengin birkaç kombinasyonunu bir arada kullandığımız ve de vokali dahil ettiğimiz esasında iki ana renkten oluşan başka bir e, resimle devam edeceğiz. Bu kez de bir vals dinleyeceğiz. Ayer dinliyoruz şimdi Gitaras ve Julia Vidal vokaliyle. Ayer te quise mucho, verdad que no lo niego Ayer no fui tu esclava, ya ve que no lo oculto Mas hoy yo no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Ayer mi sueño fuiste el sol de mis auroras La flor de mi esperanza, la voz de mis quimeras Mas hoy ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Sabrás bien que mi pasión era sincera Sabrás bien que te adoré igual que a Dios Tú tienes de piedra tu infiel corazón Ah. Jugaste con mi alma, que era de cristal, por eso yo nunca te de perdonar, por eso yo nunca te dé perdonar. Perdi mi vida, mis sueños, mis quimeras Mi fe, mi primavera, el sol de mis amores Mas ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Ayer hubiera dado por ti todo mi orgullo Por un cariño tuyo la luz de mis pupilas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 Llegaste con mi alma, que era de cristal, por eso yo nunca te de perdonar, por eso yo nunca te de perdonar. Ajer dinledik. Gitaraz yi Hulya Vidal. Hülya Vidal ve Gitaraz ile dinledik Ajeri. Aslında Gitaraz, Carlos Gardel ile birlikte anılan Carlos Gardel ve Gitaraz olarak bilinen bir e, grubun, yani Carlos Gardel'in gitarcıları olarak da bilinen bir e, kökene sahipti. Üç gitar eşliğinde Cardos, Carlos Gardel'in e, vokali e, ...le oluşturulan bir gruptu. Gardel'in vefatından sonra farklı e, solistlerle de kayıtlar yapmaya devam ettiler. Daha sonra bu üç gitar kombinasyonu kalıcı olarak da tango müziğinde yer eden renklerden bir tanesi oldu. Aslında gitarı bir renk olarak düşündüğümüzde aynı rengin farklı kombinasyonlarla veya farklı materyallerle birleşimiyle oluşan bir e, renkti gitarlar rengi şimdi sadece gitarlardan oluşan yani aynı rengin farklı materyallerle birleşerek çünkü bir kuartet dinleyeceğiz şimdi ve içerisinde gitaron dediğimiz biraz daha büyük bir gitarda var dolayısıyla renk aynı olsa da ton farkı değişiyor şimdi bir kuartet e, gitar kuartetinden sadece gitarlardan oluşan bir dörtlüden dinleyeceğiz tevas milonga kuarteto rica cosa seslendiriyor forte torica cosa bize bir milonga resmi çizdi dört gitarla. Uruguaylı gitar dörtlüsüydü bu. Tevas milonga'yı seslendirdiler. Bien Parahito adlı albümlerinden 2008 e, tarihli Bien Parahito albümlerinden dinledik Tevas Milonga'yı. Bugün Elfoece'de Tango Müziği'nin paletine düşen üç damla renkten e, bahsediyorduk. sazları, çalgıları yani birer renk olarak ...değerlendirerek bu renklerden nasıl tonlar elde edilmiş, bu renkleri tek başına veya karma halde kullanırsak nasıl tınılar elde etmişiz... ...ve bu bilindik tangoları farklı renklerle nasıl boyanmış bunları ele aldık, bunları değerlendirmeye çalıştık... ...çalgılarla, seslerle, enstrümanlarla sizlerin kafasında renkler oluşturmaya çalıştık... Yorumlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Eğer bize ulaşmak isterseniz Instagram hesabından alt el çiz pardon el alt çizgi fuye ve e, Facebook hesabımızdan el fuye sayfamızdan bizlere ulaşabilir, yorumlarınızı bırakabilirsiniz üç damla renkten bir tanesi gitardı, diğeri insan sesiydi, bir diğeri ise bandeniyondu. Gitar, bandeniyon, gitar bandeniyon dinledik, gitar vokal dinledik. Şimdi ise sadece bandeniyon ve vokal renginin birleşiminden bakalım neler çıkıyor, onu dinleyeceğiz. Ruben Huerez hem bandeniyoncu hem de bir şarkıcı aynı zamanda ve bandoneonla birlikte kendi çalıp kendine eşlik eden çok nadir müzisyenlerden bir tanesi. Onu da yakın zamanda birkaç sene evvel kaybettik maalesef. Ondan bir canlı performans dinleyeceğiz şimdi. Bir Carlos Gardel şarkısı Volver'i seslendirecek. Kendi çaldığı bandoneon eşliğinde kendi sesiyle söylemeye başlayacak. Bu esnada biz bandoneon ve vokal renginin karışımından nasıl bir tını elde ediyoruz. Bunu duymuş olacağız. Arkasından bizi yine o aynı rengin, tek rengin farklı bir birleşimi ile bir sürpriz bekliyor olacak. Bu yorumlar için sevgili tango sever ressam dostlarımıza selam olsun diyelim. Umarız onların alanlarına fazla müdahale etmiyoruzdur. Sevgili ressam dostlarımıza da tango severleri buradan selam yollamış olalım. Şimdi Ruben Juarez'den dinliyoruz. Volver las luces que no dulre Siempre y se y vuelve al crimen el amor. El olvidar La oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de las estrellas, que con diferencia. pasado que a con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos Ve onu unutur, her Ruben Juárez'den dinledik Volver. Ruben Juárez bandanionuyla kendisine ve arkasındaki koroya eşlik etti. Bugün tango müziğinin paletine düşen renklerden bir tanesi insan sesiydi. İnsan sesinin bir koro halinde farklı farklı insan seslerinin bir araya gelişiyle oluşan bambaşka bir rengi de duymuş olduk Ruben Juárez'in bu yorumuyla. Bu kayıt En Album Blanco adlandı. Ee, isimli albümünde 2008 e, tarihli albümde yer alıyor. En albüm blanco yani beyaz albüm çünkü Ruben Huarez beyaz bandoniyonuyla bandoniyon blanco ile e, adeta ün yapmış isimlerden bir tanesi gençliğinde bandoniyoncu olarak tango müziğinin içerisine giriyor. Başka müzik türleriyle de ilgileniyor Ruben Huarez ve e, genç yaşlarda o dönemin en önemli tango orkestralarında bandoneoncu olarak yer alarak e, deneyim kazanıyor. Ancak daha sonra vokal, vokalist olarak, şarkıcı olarak kariyerine devam ediyor. Ve eşsiz bir e, ses rengi, eşsiz bir yorumu var gerçekten. Bir Carlos Gardel e, şarkısıyla, Volver'le dinledik. Ve arkasında e, bir koro ile oluşan e, farklı bir tınıyı da... Böylelikle duymuş olduk. Bu sayede programın sonuna yaklaşırken bugün tango müziği paletine aldığımız gitar, bandoneon ve e, vokal renklerinin birleşimlerini solo halli kullanımlarını kendi içindeki kombinasyonlarını ve bunların yarattığı çalgıların seslerin yarattığı e, renkler dünyasında bir yolculuk yapmaya çalıştık. En son olarak da insan sesinin bir arada kullanıldığı koro örneğinin de e, yer aldığı bir parça dinledik. Şimdi ise insan sesini bu sefer e, solo olarak ele alacağız. Çok e, enteresan bulduğum, benim de çok ilginç bulduğum bir e, gruptan dinleyeceğiz şimdi bir Tangoyu ve dünyanın en çok bilinen, en çok çalınan tangolarından bir tanesini El çokluğu yorumlayacak Buenos Aires Ocho. Buenos Aires 8 yani. E, Buenos Aires Ocho 1968 yılında kurulan bir vokal ensemble aslında. E, bir e, acapella 1960'lı 1963'lerde Fransa'da Svingel Singers'ın, Kurularak dünya çapında popülerlik kazanması acaba bu e, Buenos Aires Ocho'nun kurulumunda etkili olmuş mudur bilmiyoruz ama oradan ilham aldılarsa da ne kadar iyi yapmışlar e, zaman içerisinde yani 1968'den sonra e, çok kısa zaman içerisinde dört tane albüm bırakmışlar bunlardan bir tanesi Buenos Aires Ocho bir diğeri Buenos Aires Hora Ocho e, orada sadece Piazzolla Eserlerini yorumluyorlar e, ve Apuro tango ve La Ultima Palabra albümleri de var. Şimdi sadece vokal ensemblından oluşan e, acapella e, eşliğiyle akapella olarak e, El Çoklu'yu dinliyoruz. El Çoklu dünyanın en çok seslendirilen e, tangolarından bir tanesi. Bakalım e, bu sadece insan sesinin renginden oluşan. Bu yorumu sizler nasıl bulacaksınız? Haftaya Elfoyece'de tekrar görüşmek üzere. Teknik masadaki arkadaşlarım sevgili Can Demirkan'a ve Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ba na Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.